Aydın. 16 Ekim sabahı şarkılarla memleket tarihindesiniz günün tarihine geçmeden iki gün öncesine gidecek 14 Ekim'den kalanlar üzerine biraz kelam edeceğim Cuma günü programı bitirmeden önce 1973 yılının 14 Ekim günü yapılan seçimlerden söz etmiş kran kran'a geçen bu seçimler sonrası elimizde kalan kimi şarkılar olduğunu söylemiştim Seçim yarışının kızıştığı plaklı propagandanın başladığı dönem bu Birazdan bu plakları art arda deneyeceğiz ama öncesinde 1979 yılının 14 Ekim gününe gideceğiz. O gün bir hayalin gerçek olduğu gün. Fatsa'da belediye başkanının ölümü üzerine yapılan ara seçimleri devrimci yolunu desteklediği bağımsız aday fikri sönmez ya da bilinen adıyla terzi fikri kazanıyor. Yazık ki. Mutluluk kısa sürüyor asker ve polis. 11 Temmuz 1980 tarihinde darbeden kısa bir süre önce Başbakan Demirel'in çağrısıyla bir operasyon düzenliyor. Fikri Sönmez ve arkadaşları tutuklanıyor. Sönmez, 4 Mayıs 1985 günü cezaevinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu 47 yaşında hayatını kaybediyor. İlk şarkımız Suavi'nin sesinden bizlere ulaşacak. Ersin Ergün'ün bir şiirinden Mehmet Gümüş'ün bestelediği O Sönmez, terzi fikri anısına. <Gülüyor> Altyazı M.K. Varut acısı ölüm bu, sıvar mı tabutlara, tabutlara sesi bir uçak gibi saplanır bulutlara, bulutlara. Varut acısı ölüm bu, sıvar mı tabutlara, tabutlara sesi bir uçak gibi. Kelebek, yürümelere başlar güneşten bebek Yarınlarını alıp avuçlarına Tırmanırlar güneşin alburuşlarına Barut acısı ölüm bu Sığar mı tabutlara Tabutlara Sesimiz bıçak gibi saplanır Sığarım bu Sığar mı Tabutlara Tabutlara Sesimiz bıçak gibi 1973 yılındayız. 14 Ekim günü düzenlenen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Demokratik Parti, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye Birlik Partisi yarışıyor. Az önce de söylediğim gibi yarışın kızıştığı, plaklarla propagandanın başladığı bir dönem bu. Ortalığa çıkan en acayip plak, Demokratik Parti tarafından hazırlanan ve dağıtılan Demirkraat efsanesi. Kendini Demokrat Parti'nin devamı olarak tanıtan Süleyman Demirel ve arkadaşlarına karşı yapılmış bir plak bu. Adalet Partisi kurucularından Feruh Bozbeyli ve onun yanında yer alan kimi muhalifler 1970 yılında partiden ayrılarak Demokratik Parti'yi kurmuş ve bu seçimlerde ilk kez Demirel'in karşısına çıkmış. Bunu yaparken sözünü ettiğim plağı hazırlamış. Plan bir yüzünde demokrat efsanesi adlı konuşma diğer yüzünde Demirkırat türküsü yer alıyor. Plak Demokrat Parti'nin mirasçısının demirel olmadığını halka anlatmak üzere hazırlanmış. Önce konuşmayı dinleyelim, sonra arkasındaki şarkıdan kısa bir bölüme kulak verelim. Hakikatler vardır tekrarında fayda olan. Acı ama doğru. Ve işte tarihleriyle birkaçı. Yıl 1946, Ocak ayının 7'si. Celal Bayar Adnan Menderes'te de Demokrat Parti'yi kuruyor. Yıl 1950, Mayıs ayının 14'ü. Türkiye'de ilk hür seçim. Tek parti idaresine, sistemine son veren seçim. Demokrat Parti iktidara geliyor. Yıl 1954, Mayıs ayının ikisi, uyuyan Türkiye'yi uyandıran, kalkındıran Demokrat Parti, ezici ekseriyetle tekrar seçimi kazanıyor. Yıl 1957, Ekim ayının 27'si, Demokrat Parti yeniden iktidarda. Demir, Kırat efsanesidir bu. Anadolu'da Trakya'da her yerde her şehirde her kentte duyulan bilinen anlatılan para refah imkan hizmet devresidir bu yollar fabrikalar limanlar barajlar koşuyor Kırat yorulmadan durmadan şahlanan dört dala uçan milleti kalkındıran Kırat nasıl durdurulabilecek? Yıl 1960 Mayıs ayının 27'si seçimle iktidara gelen Demokrat Partiyi deviriyorlar. Bu hareketin hükmünü şimdilik tarihe bırakıyoruz. Benden selam olsun Süleyman Bey'e Süleyman Bey'e bu son seçimlerde ders almalıydın ders almalıydın kongu mirasıma. tirazı unutmamalıdık unutmamalıdık yıl 1973 geliyor ekim ayı cumhuriyetin 50. yıl dönümü yarım asır geçmiş kurulalı bu cumhuriyet emanet bizlere bugünün bugünün yarının gençliğiyle biz de diyoruz ki yeter artık yeter söz milletindir Doyduk saatlere, tokuz yalan sözlere, usandık müseccel yalancılardan, millet küskün, halk küskün, demir kırat küskün, bıktık sıkılmadan kıratın sırtına binip onu yıllarca kullanan sahtekarlardan, bıktık öptüğü eli ısıran nankörlerden, usandık bu partiler üstü hükümetlerden, başkanlarından ve yalanlarından. 1950'den 1960'a kadar komşularımızın ve akranlarımızın en ilerisindeyken bugün sonuncusu Kim ne derse desin hakikat şu ki 1960'da birinciyken 1973'te 27 Mayıs darbesinden 13 sene sonra İnönü, Demirel, Erin, Menen, Talu hükümetlerinin övünebileceği birincilik Avrupa camiasında sonunculuğun birinciliğidir. İşte size günü gününe tarihler gerçekler... ...dikkatli olun... ...itimadınızı... ...iktidarınızı bırakıp kaçanlara... ...reğinizi vermeyin... ...velhasıl... ...yalan söylüyorlar, yalan... ...14 Ekim'de kanmayın... ...aldanmayın, inanmayın... ...Demokratik Parti... ...oylarınızın imanlı... ...ve cesur bekçisidir... Demokratik Parti... ...layık vatana... ...layık vatana... Atacak yakında tozu dumana, tozu dumana Sahtenin folyası çıktı meydana, çıktı meydana Demirdir ay şimdi şahlanmalıdır, şahlanmalıdır 14 Ekim seçimleri için Adalet Partisi tarafından hazırlanan plakta partinin Menderes yolunda olduğu vurgusu yapılıyor. Plaklar aracılığıyla bir mirasın paylaşılamama hadisesine tanık oluyoruz. Mustafa Sevilen tarafından hazırlanan ve Adalet Partisi Genel Merkezi imzasını taşıyan plakta sonrasında Demirel'in sloganı olacak Büyük Türkiye lafı ilk kez karşımıza çıkıyor. Demokratik Parti ve Adalet Partisi Demokrat Partinin mirasını paylaşamazken birbirlerine girmişken Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ve onlardan koparak solda yeni bir hareket yaratmaya çalışan Turhan Feyzoğlu liderliğindeki Cumhuriyetçi Güven Partisi seçimlere plakla katılan diğer iki parti. Cumhuriyetçi Güven Partisi Şişli Örgüt tarafından hazırlanan plak seçim sonrasında nasıl bir Türkiye istediklerini anlatıyor. Milli mücadele ruhu içinde birlik için savaş, i̇ş size iş, yoksula aş. Sefalet içinde olan memurlara yeterince maaş Aşırı sağ ve sol eğilimlerle uğraş istiyoruz İstiyoruz huzur içinde beraberlik Ulusça iktisadi seferberlik İçte ve dışta milli özerklik Bütçelerde denklik istiyoruz Dilde aralık isteği Özgürlük ve bağımsızlık dileği Demokraside layık düşünce örneği veren Atatürkçüler istiyoruz. En hakiki mürşit ilimdir prensibini savunan, Atatürk milliyetçiliğinden kurtuluş bulan, milliyetçi açıdan devrimleri savunan profesörler, doçentler, asistanlar ve devlet adamları istiyoruz. yakında biter ah günler başlar o zor günler yakında biter ah günler başlar Haydi. Cumhuriyet Halk Partisi yarışa parti tarafından hazırlanan ve dağıtılan plakta Ali Taşkesen tarafından seslendirilen Ak Günlere adlı marşla katılıyor ki bu Bülent Ecevit'in kullandığı slogan. Az önce bu plağı dinledik. Sadece bu değil dönemin meşhur iki şarkısı da seçimlerde kullanılıyor. Şenay tarafından seslendirilen Sev Kardeşim ve Hayat Bayram olsa 1973 seçimlerinde kullanılan şarkılar. Şenay şarkıların Cumhuriyet Halk Partisi'ne armağan ediyor parti seçimlerin galibi oluyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 185 milletvekili sokuyor. Hemen ardından gelen bir önceki seçimin galibi Adalet Partisi 149 sandalye kazanırken Milli Selamet Partisi 48, Demokratik Parti 45, Cumhuriyetçi Güven Partisi 13, Milliyetçi Hareket Partisi 3, Türkiye Birlik Partisi 1 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanıyor. Bunlar dışında 6 milletvekili bağımsız olarak mecliste giriyor. O günlerden kalan az önce sözünü ettiğim iki şarkıyı ard arda çalayım ve bu bas Şenay'ın şarkıları bugün de özlemini duyduğumuz şeylerin altını çiziyor. Bak kardeşim elini ver bana Gel kardeşim neşe getirdim sana Bütün dünya 4 Ekim'den ayrılmadan Türkiye'de ilk betonarme köprünün 1925 yılında Menderes Nehri üzerinde açıldığını söyleyeyim ve ertesi yıl ilk medeni nikahın İstanbul şehremini Mini Muhittin Bey tarafından kıyıldığı bilgisini vereyim. Müftü nikahı meselesinin tartışıldığı şu günlerde ilgimizi çekebilecek bir bilgi bu. Üstelik enteresan bir şarkıyla destekleyebiliyorum. İlhan İrem, 1983 tarihli pencere albümünde bir nikah merasimine yer veriyor. Dinleyelim. Kızım Zeliş Sen Memiş'i kocada kabul ediyor musun? Kabul ediyor musun? Evet de Zeliş Evet Zeliş Evet Zeliş Evet evet evet evet Evet evet evet evet Ya sen oğlum Memiş Zeliş'i karalığa kabul ediyor musun? Kabul ediyor musun? Evet dememiş. Evet dememiş. Evet dememiş. Evet evet evet evet. Evet evet evet evet. evet, evet. Gelin telleri uçuşuyor saçlarından bahara, her biri başka daldan bağlanmışlar yarına. Donup kalsak kaskatı büyüler bozulmadan, anlaşılmaz sözlerle akıp gitmesi zamanı. Gelelim günün tarihine. İlk doğum kontrol kliniğinin kurulduğu gün bugün. Ankara cinayeti olarak tarihi geçen üst düzey bürokratların adının karıştığı hadise 1945 yılında bugün meydana gelmiş. 16 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e yazdığı bir mektupta Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarının durdurulmasını talep etmiş. 1981 yılında bugün Isparta cezaevinden izinli olarak çıkan Yılmaz Güney yurt dışına kaçmış. Bugün memleket müziğinin mütevazı isimlerinden Güneri Teceri'nin hayatını kaybettiği gün. 1988 yılında aramızdan ayrılan bu güzel sesi en sevdiğim şarkısıyla anayım. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. <gülüyor> sın bakıp geçtin gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının, geçtin <Gülüşmeler> bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Mademki son şarkın kırık bir güftesiydim... Mademki son şarkın kırık bir güftesiydim... Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü, yeniden yakıp geçtin... Bir yangının külünü, yeniden yakıp geçtin...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 Seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın?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 bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin yeniden yakıp geçtin yeniden yakıp, geçtin. Yeniden yakıp... Programın sonuna yaklaşıyoruz. Zaman zaman gündemin yoğun olması münasebetiyle kimi hadiseleri atladığım oluyor. İki yıl önce bir 12 Ekim günü aramızdan ayrılan Levent Kırçı'yı anladığımı bir dinleyicim hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyor. Küçük bir gecikmeyle bir dönem programının müptelası olduğumuz komedyeni saygıyla anıyorum. Beyiciler, başbakan Demirel'in Cumhurbaşkanlığı'na aday olmasından sonra Ülke çapında bir başbakan arayışı başladı Yeni başbakan nasıl olmalı? Halk bu konuda neler düşünüyor? Sizler için araştırdık İyi günler beyefendi Sizce yeni başbakan nasıl olmalı? Biz isteyince olacak mı? Yani fikir olarak soruyorum Bana kalırsa ki kalmaz ama gene de söyleyeyim Yeni başbakan tek başına düşünemez Bir yerlerden emir alsın Bir şeyler bilip bilmemesi de önemli değil Yalnız çok iyi konuşsun İyi yalan söylesin ...öyle bir yalan söylesin ki yenilir, yutulur gibi olsun. Sonra usta bir demagog olsun mesela, tamam mı? Bugün söylediğini yarın hatırlamasın. Menfaat gruplarıyla yakın ilişkide olsun. Gerektiğinde demokrat, gerektiğinde diktatör olsun. Ben yaptım, oldu. Desin, ülkeyi kafasına göre yönetsin. Niye böyle şeyler istiyorsunuz? E bunun niyesi yok. Alışmış kudurmuştan beterdir derler. Başka türlüsü bize bir numara büyük gelir. Seyrek, saça, şimşir, tarağın diye anlamı yok. Olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Yarın aynı saatte 255. kez huzurda olacağım. Gününüz güzel geçsin. Barış tez gelsin. Hoşça kalın. Şarkılarla Memleket Tarihi. Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.